Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Batı zaman necme o yıldız'a and ki Arkadaşınız Muhammed sapmadı ve azmadı <Sessizlik> Ve o nefsinin arzusundan konuşmuyor o söyledikleri, bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Kendisine o vahyi, kuvveti şiddetli, mükemmel bir akla sahip olan Cebrail öğretti. Bunun üzerine göğe doğruldu. Ve o bu miracında en yüksek ufuktaydı. Sonra çok perdeler geçerek Rabbine yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay kadar veya daha da yakın oldu. <gülüyor> i̇şte Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. al <gülüyor> Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun görmekte olduğu şeyler hakkında. Şimdi kendisi ile mücadele mi ediyorsunuz? An ki onu cebra'ili Asli suretinde diğer bir inişte de Miraç Gecesi Sidretul Muntahanın yanında iken gördü. Ki cennet Meva onun yanındadır. O zaman sidreyi bürümekte olan bürüyordu. Mâ ve mâ o haşmetli makamda Muhammed'in gözü ne kaydı ne de haddini aştı. Min Ant olsun ki Rabbisinin delillerinden en büyüğünü gördü peki gördünüz mü olatı ve uzayı ve diğer üçüncüsü menatı Erkek çocuk sizinde, dişi onun mu? O takdirde bu haksız bir paylaştırmadır. İnhiy illa asma ul semetumun tum Ma anzal Allahu biha min Bunlar bu putlar sizin ve atalarınızın onlara taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Bu putlara tapanlar ancak zanlı, ve nefislerinin arzu etmekte olduklarına uyuyorlar. Halbuki onlara doğrusu Rableri tarafından hidayet peygamber de gelmiştir. <gülüyor> Yoksa insan için ne temenni ederse var mıdır? <gülüyor> Fakat son da, ilk de Ahirette dünyada Allah'ındır. Ve nice melekler vardır ki Allah'ın dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermesinden sonra olması müstesna, onların şefaatçileri de hiçbir fayda vermez. Şüphesiz ki ahirete iman etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesiyle isim takarlar. <gülüyor> Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanla uyuyorlar. Şüphesiz ki zan ise... Haktan bir şeyi fayda vermez. Öyleyse bizim zikrimizden Kur'an'dan yüz çevirip dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden sen de yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri son noktaları budur. Ve şüphe yok ki yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir. Hidayete erenleri de, en iyi bilen odur <gülüyor> Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ındır Bütün bunlar kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırmasıdır İyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Al-Ladīne yadītanību l-kabā, ira l illa fi onlar ki bazen hata ederek işledikleri küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhşiyattan mutlaka kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbin mağfireti pek geniş olandır. O sizi gerek yerden, topraktan yarattığı zaman gerekse siz analarınızın karnında, bir cenin iken en iyi bilendir. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. O takva sahibi olanı en iyi bilendir. Ey Resulüm! Şimdi gördün mü imandan yüz çevireni ve az bir şey verip gerisini sımsıkı tutanı? E'inde Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki o amelenin neticesini görüyor da göze alabiliyor? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendilerine haber verilmedi mi? ki doğrusu bir günahkar başkasının yükünü günahını yüklenmez <gülüyor> ve yine bildirilmedi mi ki şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur <gülüyor> ve elbette çalışmasının mükafatı ileride kıyamet günü mizanda görülecektir. Sonra ona en mükemmel karşılıkla mükafat verilecektir. Ve muhakkak ki en son varış Rabbinedir. Şüphesiz ki güldüren ve ağlatan ancak O'dur. Yine şüphesiz ki öldüren ve dirilten ancak olur. Hem rahime atıldığı zaman bir lütfeden, hakir bir damla sudan süzülmüş hulazadan iki eşi, erkeği ve dişi yaratan şüphesiz ki O'dur. Tekrar diriltmek de şüphesiz O'na aittir. Ve muhakkak ki zengin eden ve sermaye veren ancak O'dur. Doğrusu O, kendisine taptıkları şira yıldızının Rabbi de ancak O'dur. Muhakkak ki o önceki adı Hud kavmini de helak etti. Semud'u da o helak etti. Öyle ki onlardan hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler. Nuh kavmine ait o alt üst olan şehirleri de kaldırıp yere çaldı. Artık onları ne ile örttüyse örttü, üzerlerine taş yağdırdı. Şimdi Rabbinin nimetlerinden hangisinde şüpheye düşersin? Bu peygamber Allah'ın azabından haber veren önceki korkutuculardan bir korkutucudur. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. Onu Allah'tan başka ortaya çıkarıcı yoktur. Şimdi siz bu sözden mi, Kur'an'dan mı şaşıyorsunuz ve gülüşüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hem siz, gafillik edip oyalananlardansınız haydi Allah'a secde edin ve ibadet edin